Hiçbir şey söylemiyor diye sahibim Dışarıda kar yağmaya başlamıştı. Dehsenge gelirken yolda duyduğum hüzün ve mutluluk karışımı duygular uyanmaya başlamıştı yeniden. Geçip giden ihtişam ve izzeti ve büyük bir medeniyetin bu son çocuklarını kuşatan utanç ve uyuşukluğun ikisini birden hissedebiliyordum o an. Söyler misin bana, tüm açıklığı ve yalınlığıyla peygamberinizin getirdiği o insani çağrı nasıl oldu da Kısır, gayguyuların, kılık kırk yaran spekülasyonların arasında kaybolup gitti. Peki, peygamberiniz, komşusu açken tok yatan bizden değildir dediği halde, prensleriniz, büyük mülk ve toprak sahipleriniz, lüks ve israf içinde yaşarken, çoğunluğu oluşturan öteki Müslüman kardeşlerinizin, ağızsız dilsiz bir yoksulluk ve sefaret içinde sürünmelerini nasıl açıklarsınız? Peygamber ve arkadaşlarının kadınları onların hayatında o kadar önemli bir rol oynamış oldukları halde sizin kadınlarınızı niçin hayatınızın kıyısına sürüp attığınızı bana açıklayabilir misiniz? Ve yine peygamberiniz ilim talep etmek kadın erkek her Müslüman için en büyük ibaretlerden biridir. Ya da alim kişinin yalnızca zahit olan kişiye üstünlüğü ayın diğer bütün yıldızlara olan üstünlüğü gibidir, dediği halde, siz, bugünün Müslümanları, çoğunuzun eğitimsiz kalmış olmanıza ve içinizde ancak çok az kimsenin okuma-yazma biliyor olmasına ne dersiniz? Ev sahibi hala sessizdi. Öyle ki, bu yüklenişimle onu derinden yaralamış olduğumu düşünmeye başladım. Beni izleyecek kadar fasça bilmeyen udlu adamsa, Hakime öylesine hararetle bir şeyler anlatan bu yabancıya merak ve şaşkınlıkla bakıyordu. Öteki üşümüş gibi geniş sarı koyun kürkünü sırtına çekerken sonunda ''Fakat siz bir Müslümansınız'' dedi alçak sesle. Güldüm ve ''Hayır, Müslüman değilim. Fakat İslam'da öyle güzel değerlere rastlıyorum ki onu ziyan etmeniz öfkelendiriyor beni bazen. Biraz kaba konuştuysam bağışlayın. ''Bir düşman gibi konuşmak istememiştim.'' diye cevap verdim. Ev sahibim başını salladı. Yo yo Dediğim gibi siz bir Müslümansınız ama bunun farkında değilsiniz. Niçin şimdi şurada Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür.'' deyip de fiilen Müslüman olmuyorsunuz? Nasıl olsa zımnen zaten öylesiniz. ''Hadi söyleyin bunu şimdi kardeşim.'' Söyleyin de, yarın sizi Kâb emirin yanına götüreyim. Sizi bizlerden biri gibi bağrına basacağından eminim. Emir size evler, bahçeler, sürüler verecektir. Ve biz hepimiz sizi çok seveceğiz. Hadi söyleyin kardeşim, söyleyin şu kelimeyi. Eğer o kelimeyi söylersem, bunu kendi içime el verdiği için yaparım. Yoksa emirin vereceği evler ve bahçeler için değil. Fakat diye üsteledi. Siz birçoğumuzdan daha iyi biliyorsunuz İslam'ı. Henüz anlamadığınız bir nokta mı var yoksa? Anlama meselesi değil bu. İkna olmak, inanmak meselesi. Kur'an gerçekten Allah kelamı mı? Yoksa sadece insan zihninin parlak bir eseri mi? Benim mesela bu. O günden öteye Afgan dostumun sözleri kulaklarımda hep çınlayıp durdu. Kabil'den sonra haftalarca Güney Afganistan içlerinde yol aldık. Eski Gazne şehrinden geçtik. Büyük Mahmut'un bundan aşağı yukarı bin yıl önce Hindistan seferine çıktığı Gazne şehrinden. Çevresinde dünyanın en çetin kabile cengaverlerine rastlayacağınız egzotik Kandehardan geçtik. Ve Afganistan'ın güneybatı ucundaki çölleri aşarak Afganistan gezimin başlangıç noktası olan Herat'a geri döndük. 1926'da Kış sonuna doğru her attan ayrılarak beni Afgan sınırından alıp, Rus Türkistan'ında Merv şehrine, Semerkand'a, Buhara ve Taşkent'e, oradan da Türkmen bozkırlarını aşıp, Urallara ve Moskova'ya götüren trene binerek, eve doğru yaptığım o uzun yolculuğun ilk adımını attım. Sovyet Rusya hakkındaki ilk ve belki en kalıcı izlenimim, Merv tren istasyonunda gördüğüm o kocaman usta işi posterin anlattığı şey oldu. Mavi tulumlu, genç bir işçiyi ve işçinin tekmeleyip uçuşan redingotuyla kara bulutların ardına gönderdiği beyaz sakallı bir centilmeni tasvir ediyordu poster. Posterin altında şöyle bir yazı vardı. Sovyet işçileri böylece Tanrı'yı cennetten kovup çıkardılar. Bu resim, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, Bezboznik'i Ateist Sendikalar Birliği tarafından çıkarılmıştır. Resmen onaylanan din alehtarı böyle bir propaganda, her yerde karşısına çıkıyordu insanın. Umumi yerlerde, caddelerde ve özellikle de mabetlerin çevresinde. Türkistan'da bu tür posterlere, doğal olarak camilerin yakınlarında rastlanıyordu. Cemaat namazları resmen ve açıkça yasaklanmıyor, fakat yetkililer, halkı cemaate katılmaktan caydırmak için her türlü çareye başvuruyorlardı. Polis hafiyelerinin özellikle Buhara ve Taşkent'te camilere giren kimseleri tespit etmek için sık sık pusuya yattıkları, Kur'an nüshalarının toplatılıp imha edildiği ve genç bezboz nikiler için en gözde eğlencenin camilere domuz başı atmak olduğu söyleniyordu. Asya ve Avrupa Rusyası'nda haftalarca süren bir yolculuktan sonra, Polonya sınırını geçtiğim zaman, rahat bir soluk aldım. Doğru, Frankfurt'a gittim, ve orada benim için artık tanıdık bir çevre haline gelmiş olan, Frankfurter Zeitung'da boy gösterdim. Benim yokluğumda ismimin şöhret kazandığını, ve Orta Avrupa'nın en ünlü dış haberler muhabirlerinden biri olarak anıldığımı öğrenmem uzun sürmedi. Bazı yazılarım, özellikle... İranlıların girift dinsel psikolojilerine değinenler, önde gelen oryantalistlerin dikkatini çekmiş ve kalıcı bir ilgi uyandırmıştı. Bu başarı nedeniyledir ki, bir seri konferans vermek üzere Berlin Jeopolitik Akademisi'ne davet edildim. Söylendiğine göre, akademide benim yaşımda hiç kimseye, o sıralar 26 yaşındaydım, şimdiye kadar böyle bir onur verilmemişti. Daha çok genel meseleler üzerine yazdığım öteki yazılar, Frankfurter Zeitung'un izniyle başka pek çok gazetede yeniden yayınlanmış. Hele bunlardan biri hemen hemen 30 ayrı gazete ve periyodik yayın tarafından iktibas edilmişti. Bütün bunlar İran gezimin oldukça verimli geçtiğini gösteriyordu. Elsa ile işte o günlerde evlendim. İki yıllık bir ayrılık aramızdaki sevgiyi zayıflatmamış, tersine daha da güçlendirmişti. Onun aramızdaki büyük yaş farkından ötürü çektiği kaygıyı giderdiğim zaman duyduğum mutluluğu anlatamam. Fakat benimle nasıl evlenebilirsin diye itiraz ediyordu. Sen daha 26'sında bile değilsin. Bense 40'ın üzerinde. Düşünsene. Sen 30'una gelince ben 45 yaşında olacağım. Sen 40'ına basınca ben 60'ına merdiven dayamış yaşlı bir kadın olacağım. Bense gülerek E bundan ne çıkar? Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile dedim ve sonunda kararını verdi. Onsuz bir hayatı düşünemediğimi söylediğim zaman gerçeği söylüyordum. Güzelliği, içten gelen şefkati, doğal zarafetiyle Elsa başka hiçbir kadına duymadığım bir sevgi uyandırıyordu bende. Hayattan beklediğim şey hakkında gösterdiği sezgisel anlayış, beslediğim umut ve özlemleri aydınlatıp pekiştiriyor ve onlara düşünce yoluyla ulaşamadığım bir somutluk, bir gerçeklik kazandırıyordu. Evlendiğimizden bir hafta sonraydı galiba. Bir gün şöyle dedi. Öteki insanlardan farklı olarak, senin din konusunda mistisizme karşı çıkman ne garip. Oysa sen kendin su katılmamış bir mistiksin. Hemen herkese öylesine olağan, öylesine sıradan görünen şeylerde bile, girift, gizemli bir yan bulan ve çevresinde günlük olağan akışı içinde sürüp giden hayata, Parmak uçlarıyla dokunan duygusal bir mistik. Ama sıra dine geldi mi, o zaman salt akıl kesiliyorsun. Başka insanlar da bunun tam tersi oluyor. Ama Elsa için bu, gerçek bir muamma değildi. Ona İslam'dan söz ederken, benim neyin peşinde olduğumu biliyordu. Gerçi, İslam'a karşı benim gibi ısrarlı, ivedi bir ilgi duymuyor olabilirdi. Ama bana olan sevgisi, benim meselemi paylaşmasına yetiyordu. Onunla sık sık birlikte Kur'an okuyor ve Kur'an'ı görüşler üzerinde tartışıyorduk. Elsa da benim gibi gittikçe daha çok etkilenir oldu Kur'an'ın ahlaki öğretileriyle pratik talimatları arasındaki derin tutarlılıktan. Kur'an'a göre Allah, insanı körü körüne boyun eğeceği bir kulluğa çağırmıyor. Onun aklına, müdrikesine hitap ediyordu. Allah, insanı kaderiyle baş başa bırakmıyor, ona şah damarından da yakın bulunuyordu. İnançla toplumsal davranış arasında herhangi bir yorum yapmıyor ve belki hepsinden önemlisi, tüm hayatın madde ve ruh arasındaki çatışmayla yüklü olduğu, aydınlığa giden yolun da ruhun tenin boyundurundan kurtarılması cehdiyle aşılabileceği şeklinde çileci bir varsayıma yer vermiyordu kelamında. Hayatı hiçe sayan, nefsi aşağılayan her türlü düşünce peygamberin dikkat edin. Ruhbanlık ya da keşişlik bize göre değildir. Ya da İslam'da dünyadan vazgeçmek yoktur şeklindeki sözleriyle dışlanmış, mahkum edilmişti. İnsanın yaşama iradesi sadece pozitif ve doğurgan bir sahik olarak tanınmakla kalmamış, ahlaki bir postulanın kutsiyeti altında güvence altına alınmış, pekiştirilmişti de. Bu konuda insana belletilen düstur şuydu. Hayatı tüm doluluğu ve zenginliğiyle yaşamak ve değerlendirmek de sadece özgür değil, aynı zamanda bununla vazifelisin de.